Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. Saatlerimiz 16.30 gösterirken yine bir çarşamba günde Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlerle birlikteyiz. Açık radyo mikrofonlarından sizlere sesleniyoruz ve 15 günde bir çarşamba günleri olduğu gibi sizlerle yaşam öyküsü paylaşmak için buradayız efendim. Bizlere ilham veren Kendimizin sokaklarında karşılaşabileceğimiz ve bu şehirleri, yaşadığımız şehirleri bize anlamlı kılan yaşam öykülerini bu programda sizlerle paylaşıyoruz. Bugün yine özel bir konuğumuz var ve konuğumuzun yaşam öyküsüyle sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz kim derseniz Şeyda Elif Hanım, Şeyda Elif Güven bugünkü programımızın konuğu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun sizi sormalı. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimiz şimdi merak ediyorlardır. Acaba Şeyda Elif Güven kimdir, nasıl bir öyküsü vardır diye. Kısaca kendinizden bahsetmeniz gerekirse kimsiniz siz? Şeyda Elif Güven, Antakya doğumluğu. Daha doğrusu Hatay Erdin doğumluyu. 33 yaşındayım. Tasarımcıyım. Ee, uzun bir süre Hatay'da yaşadım, sonra üniversite yıllarıyla birlikte Hatay'dan çıktım, farklı şehirlerde yaşadım, Eskişehir, Adana, Gaziantep, şimdi de İzmir'de yaşıyorum ve İzmir'de kendi markamı kurdum, özel tasarım halı yapıyorum. Bir girişimci öyküsü var bugün, ee, ama o yaşam Hı -hı. öyküsünün içerisinde nasıl bu noktaya geldi ve bugün neler yapıyor, bugün nasıl basar, başarılı güzel işler yapıyor, bunları paylaşacağız. Peki yaşam öykünüz nerede başladı desem? Antakya'da başladı diyebilirim. Ee, yani ilk orada şöyle söyleyeyim nasıl anlatsın tam olarak nasıl nereden başlayacağım bilemedim. Nasıl geliyorsa içinizden nasıl paylaşmak geliyorsa biz dinlemek için hazırız Gerçi, sizi. Şöyle söyleyeyim ben e, tasarımcılığı sonradan öğrenmiş bir insanım. E, aslında iktisatçıyım. E, iktisat eğitimi aldım ama e, hatta tam aldığımda söylenemez onu da yarıda bıraktım. Çünkü tamamen farklı iş kollarında çalışmış bir insanım. Şöyle en başa gidelim isterseniz. En başa çocukluğunuza gidelim. Kadar Oradan gelelim evet beraber. İlkokul yıllarına kadar gidelim. Ben şöyle söyleyeyim. Bizim zamanında bir iş eğitimi dersi vardı. Bilmiyorum sizin zamanınızda da var mıydı da. Bizim zamanında o iş eğitimi derslerinden ben çok sevmezdim açıkçası. Çünkü Neden? şöyle bir durum var. Ee, öğretmen size bir tane model gösteriyor. Peki bu modeli yapın. Ben her zaman o modellerin dışında tasarımlar yapmayı tercih ettim. Bize ne işte e, el örgüsü yaptırırlardı. Ben kanaviçe yapmak isterdim ki benim dönemimde yani çocukluğumun döneminde kanaviçeler demodeydi. Şu anda yeniden moda olmaya başladı ama benim zamanımda aslında demodeydi. <gülüyor> Yani. Ve onu yapmak istiyordum. Tabi bir fredatın dışına çıkmamak gibi bir kalıplaşmış bir eğitim sistemi olduğu için bunu kabul etme vardı. Sonra bir e, halı olayımız vardı. Böyle kasnaktan yapılan marangaza yaptırıyorsunuz. Özel bir tezgah var onda halı falan yapıyorsun. Yine iş eğitim derslerinden bahsediyoruz değil mi? Aynen öyle aynen. Onda evet. da öyle. Öğretmenim verdiği seni yapmayan bir tiktim. ve Bunları yapmak istemediğim için de annemden destek alıyordum. Şimdi aslında bakarsanız düşündüğüm zaman galiba bu yeteneğimi annemden almışım. <gülüyor> Çünkü bu Anneniz... anneme yaptırıyordum ben. Anneniz yetenekli bir e, herhalde kadındı. Ev hanımı evet. Annem de aslında öğretmenliği yarıda bırakmış bir Hı -hı. ev hanımı. Öğretmen okulunu bırakmış bir kadın. Ama çok yetenekli. Her şeyden bir şeyler çıkartabiliyor. Ve öğretmenin dediklerini de çok güzel yapıyor. Yalnız onda da bir sıradanlık var. Çünkü gün. Bir hiç unutmuyorum. Şöyle bir şey var. Kibritlik diye bir şey vardı o zamanlar. Ocağın yanına konulan kibriti koymak için böyle el bir, işinden yapılmış süslü süslü bir şeyler. Kibrit kabı. Bir, Kibritleri koymak için. Böyle bir kibrit kabı gibi böyle kibritlik Hı -hı. diyorlar falan. Böyle anlamsız o zamanlar niye öyle bir şey kullanılıyordu onu da hatırlamıyorum da. Ee, öyle bir şey düşünün el işini ve e, bunu yapmamızı istediler. Tabii ben yine yapmak istemiyorum. Annem yaptı. Sırf ben iyi bir not alayım diye. Süsleti siyah süs, o kadar süsledi ki öğretmenim dediğinin o da dışına çıktı. Aslında o ayrı biraz da yine o da annemden geliyor. Dolayısıyla benden. herhalde belli oldu birazcık sizin yapmadığınız. Evet evet annem de şekillenen bir şeydi ve ben o dersten 3 aldım. Çünkü öğretmen çaktı. <gülüyor> Peki. Annemin yaptığına çaktı. Hatay'dasınız, Erzindesiniz, öğrencisiniz. <gülüyor> ee, kardeşleriniz var mı? Evet evet var, 4 kardeşiz. 4 kardeş. Herkeğiz. Dört kardeş, bir ailede, çekirdek <gülüyor> aile diyebileceğim bir ailede yaşıyorsunuz ve e, iş eğitim derslerinde şu an tasarımcısınız ki evet. anlaşılıyor şu an yetenekli bir insan olduğunuz. O zamanlar ama iş eğitim dersleri size hitap etmiyor. anneniz ödevleri yaptırmaya çalışıyorsunuz. İsteyenini <gülüyor> okulda müfredatta olan şeyleri yapmak istemiyorsunuz. Sizin yapmak istediğiniz şeyler daha çok e, kanemiçe dediğimiz, zamanında demode evet. diye tabir ettiğiniz işler. Neden ilginizi çekiyordu evet. öyle işler o dönemde? Çünkü o zordu. Yani bir herkesin yaptığı değildi. Ve şöyle bir durum vardı. O kanavitelerde mesela şey, istediğiniz deseni yapabiliyordunuz renklerde sınırı yoktu. Şu anda benim yaptığım halılar da mesela öyle. Sınırı yoktur. Normal makine halısı 8 renk en fazla yapılırken benim halılarımda sınırı yok. 40-50 renge kadar çıkabiliyorum. Peki. Kanavitede de o var. Tek bir iğneyle... Özgür bir alan bir gördünüz aslında. Aynen öyle. Hani Sınırı yok. Öyle bir rahatlık var. Yani o tarz şeyleri yapmak kalem hani için de daha güzel, daha zevkliydi açıkçası. O yüzden, o yüzden seviyordum. Kaldı ki bir de onu da kumaşın üzerine deseni çizerseniz ondan sonra işlersiniz elinizde. O da bir aslında güzellikti. İstediğiniz deseni de çizebiliyorsunuz ve onu yapıyorsunuz. Yine bir kalıp Hı. yok ortada. Yani şöyle söyleyeyim. Kalıplaşmış şeyleri sevmiyorum. Skanlar şeyleri sevmiyorum. O yüzden halılarım da benim kalıplaşmış değildir. Hep farklıdır. Tasarımıyla, dokusuyla kullanılan malzemesiyle her şeyle farklıdır. Peki. Şu o an ne yaptığınız da aslında daha sonra geleceğiz. Yavaş yavaş gelelim istiyorum. Hı -hı. Dinleyicilerimize de paylaşalım istiyorum. Çocukluk çağında Hı -hı. okuldaki derslerle yani İş eğitiminde Hı -hı. daha doğrusu tasarımcı olduğunuzu böyle yetenekleriniz olduğunu keşfedebileceğiniz derslerde o kalıplar yüzünden size o özgür alanı sunmadığı için çok da barışık bir çocukluk dönemi geçmedi. Siz bu yeteneğinizin o dönemlerde herhalde keşfetmediniz o zaman. Aynen öyle. Farkında bile değilsiniz aslında gizli bir cevher olduğundan. Ne güzel işler ortaya koyabileceğinin farkında değilsiniz. İlkokul, Hı -hı. ortaokul, lise sonra neler oldu hayatınızda? Üniversite için ben Eskişehir'e gittim. Birinci sınıfta normal bir öğrencilik hayatı yaşadım ama ikinci sınıf itibariyle hep çalışmaya başladım. Daha önce ben halkla ilişkiler, e, reklam ve gazetecilik alanlarında çalışmalar yaptım. Yazmayı da severim ben bu arada. E, daha önce de bir blog sistem vardı. O evet. yüzden hani yazmak gazetecilikten geliyor. E, sonrasında üniversite hayatım boyunca hep bir yerlerde çalıştım ve para kazanmanın tadına vardım. Keyif almaya başladım ve bu işi alaylı öğrenmenin daha zevkli olacağını düşünerek okulu bıraktım. Tabi uzun süre ailemle de sakladım ben bu durumu, okulu bıraktığımı. Bu şekilde bir süre devam ettim e, çalışmaya. Sonra bir devlet üniversitesinde halkla ilişkiler biriminde çalışmaya başladım. Eskişehir'desiniz. Ne Eskişehir'de yaşıyorsunuz. Aileniz sizi öğrenci olarak biliyor. Eskişehir'de okula devam ettiğini Aynen. düşünüyor ama siz Eskişehir'de okulu bıraktınız, çalışma hayatına atıldınız. Aynen öyle. Onlar uzun bir süre okula gidiyorum zannetti. Yaz tatillerinde de fix e, şey söylန့်siniz ve öğrenciler hep yaz ben kaldım bilmem ne falan diye. Ben o dönemde çalışıyordum aslında. <gülüyor> Yıllık izinlerimde sadece gidiyordum. Onlar bilmiyorlardı. Çok uzun bir süre ki hala Babam bu konuda kızar bana. Hani neden o zamanlar böyle yaptığımı. Sonradan öğrendiler tabii ki. Yani itiraf ettim. <gülüyor> ee, Buradan sizin gibi yapan öğrenci yapıyordum. arkadaşlarımız varsa dinleyicilerimiz arasında her ya da geç bütün gerçekler ortaya çıkıyor. Ya, <gülüyor> en iyisi yol yakınken siz bu durumdan vazgeçin, itiraf edin diye de bir sosyal mesaj vermiş olalım o zaman. Böyle bir şekilde de kötü örnek olduğu gibi olmuş olmayayım da. Ee, tamamen aslında <gülüyor> işin keyif yani para kazanmanın güzelliği yani alaylı olmak istemem kalıplar yine kalıplar o kalıplara sığmak istemem yani tamamen benim yapımla. Özgür bir ruh olduğunuzu anlayabiliyoruz bütün bu anlattıklarınızdan. Kesinlikle ikizler gozuyum özgür Ün oluyum. Üniversitede e, yani daha doğrusu aileniz siz üniversitede zannederken siz işler yapmaya başladınız çalışıyorsunuz evet. bir devlet üniversitesinde halkla ilişkiler birimine girdiniz. Üniversitedesiniz hmm. yine ama çalışan olarak üniversitedesiniz. Evet, evet. Neler o yapıyorsunuz? O yüzden kafa rahat olmuştu. O bir süre şey orada çalıştım. Halkla ilişkilerde. Ben yine haber metinleri yazmaya başladım. Haberler yani. Üniversiteyle ilgili haberler yazıyordum. Ee, sonrasında Adana'da bir ekonomi gazetesine geçtim. Ee, birkaç ay orada çalıştım. Yine ekonomi muhabirliği yaptım. Oradayken de Gaziantep'te bir vakıf üniversitesinden iş teklifi aldım ve oraya geçtim. İki buçuk senede vakıf üniversitesinde çalıştım ve o zaman içerisinde çok ilginçtir ki şöyle şey benim üniversite o zamana mezunu olmadığımı Lektor çok sonra anladı. O da önüne sözleşme konulunca ki e, biz onunla ilk mülakatı yapmıştık ve çok güzel bir görüşmeydi. Sadece portfolyomdan etkilendiği için beni işe almıştı. Üniversitesine hiç bakmamış bile. Ki sizi üniversite mezunu zannediyor. açıkçası. Anlamadım dediğinizde. Yazdığı halde aslında CV'nizde yazdığı Aynen halde sizi üniversite Aynen. mezunu zannediyor. Hiç ona bakma gereği duymuyor. Yaptığınız işlere bakıyor. Aynen ve öyle. onları beğendiği için sizi işe alıyor ama belli bir süre sonra üniversite mezunu olmadığınız ortaya çıkıyor. Aynen öyle Beni çağırdı sevdi şey bana. Senden bir ricam var. Senle çalışmak istiyorum ama bu şartlar beni zorluyor. Lütfen okulu geri bırak dedi ve ben asla geri döndüm. Tam o sırada az oldu ve AF'la okula tekrar dönmüştüm. E. Ama yoğun bir çalışıyorsunuz. E, i̇ki buçuk sene üniversitede çalıştım ve o zaman zarfında da bu arada hem hani yeniden üniversiteye dönmüşsünüz, yeniden onunla ilgileniyorsunuz. Hem de e, dijital medya konusunda İstanbul'da eğitimler vardı. Yine bir vakıf üniversitesinin özel olarak verdiği eğitim altı aylık bir eğitimdi. Altı ay boyunca Gaziantep'ten İstanbul'a her haftasında eğitime gittim var. Evet. Buna da destek olan e, bir abim vardı. Sağolsun o destek oldu. Hafta sonları e, gittiğim eğitimin uçak masraflarını karşıladı. Çok güzel bir eğitim aldım. Vüjital'i her anlamıyla öğrendim. Tüm sistemi öğrendim. Sosyal medyayı öğrendim. Bunlar da bana bir artık atmaya başladı. Siz kendinizi ama geliştirmeye devam ediyorsunuz bu süreçte. Aynen. Ve çalışmaya devam ediyorsunuz ama Gaziantep'i sevmiyorsunuz. Yani daha doğrusu şehir kötü falan demiyorum. O yanlış anlaşılmasına sadece benim ruhuma hitap eden bir yer değildi. Size hitap etmedik yani Gaziantep. Yoksa e, ülkemizin bence çok, çok güzel, güzel şehirlerinden güzel. bir tanesi. Evet. Kesinlikle çok güzel şehir. Özlediğim şehir. Ara giderim. Ama uzun vadeli değil benim için açıkçası. Hmm. Peki. E, başka bir şehre gitmeye karar verdim. Ankara'ya. Ankara'dan böyle görüşüyorum bir iş yeriyle, bir vakıf üniversitesiyle yine. Ben onunla görüşürken Antep'te bir halı firması bana iş teklifi yaptı. Yine gidemiyorum yani Antep'te. Çünkü çok cazip bir teklifti. Verdikleri fiyat çok iyiydi. Sundukları olanaklar çok iyiydi. Bir süre daha Antep'te yaşamaya karar verdim. Yani bu alanda geliştirmeye karar verdim. Daha önce ama bildiğiniz e bir alan değil ama yani halı çok bambaşka bir alan. Yani üniversitede de çalışmışsınız, gazetecilik yapmışsınız. Ama halı yani sıfırdan öğrendiğiniz bir şey. Evet pazarlama ki. halı firmasındaki genel müdürle konuşurken bana şey demişti. Yani sen üniversiteye bu kadar katkı sağlayan bir insan ne versek pazarlayabilirsin diye düşünüyoruz demişti. Bildiğiniz sıfırdan her şeyi öğrenmem gerekti ki öyle de yaptım. Aslında halıyla tanışmanız da halıyla olan yolculuğunuzun başlangıcı da aslında o iş bir yerde değil mi? Aynen öyle. Yani bugünkü mesleğinin temellerini atmış gibi olduk. Güzel de oldu. Çünkü şöyle bir durum var. Yani standart bir pazarlamacı olmadım ben. Ee, tamam bir ürünü pazarlıyorsunuz, o ürünün reklamını yapıyorsunuz ama o ürünü de çok iyi bilmeniz gerektiğine inanıyorum. Çünkü müşteri ilişkileri sana bağlı. Evet. Müşteri şikayeti geliyor. Siz sorumlusunuz. Ama ürünü tanımıyorsanız gelen şikayetin ne olduğunu bilemezsiniz. Bu yüzden ben her gün Genel müdür her sabah şey yapardı, fabrikayı gezerdi ne durumda diye her geldiğinde. Ben de onunla birlikte gezer, halının içerisine girer, halının oturumunu tutardım ve ne olduğuna bakardım. Hangi iplik kullanılmış, hangi ürün tezgahta ne yapılıyor, bu tezgah nasıl dokuyor. Tüm detaylarını öğrendim açıkçası ama hala bu arada tasarım yapmıyorum. ve e, Farkında ya bile var. değilsiniz aslında tasarım yetenizin olduğunda. Farkında da değilim. Çünkü şöyle bir şey var. Yani tasarımları yeni bir koleksiyon belirlerken pazarlama departmanı çıkartır, ürün eğrisini çıkartır. Hangi ürün çok tutuyor, hangisi az satıyor. Ona göre yönlendirme yapar tasarımcıya. Evet. Şunu yap, bunu yap diye. Üniversitenin bana kattığı güzel bir şey var. Rektörün. Rektör bana hep şey derdi. Ee, Türkiye'deki üniversiteler senin rak rakibin olmamalı. Yurt dışına bak. Evet. ...hep kıyaslığınız örnekler, örnekler... ...yurt dışındaki daha iyi örnekler... ...sizi başka bir noktaya Aynen taşıyacak öyle. örnekler... ...siz ya. üniversiteden aldığınızı herhalde... ...işinize yansıttınız... ...aynen öyle... ...aynı olayı halıda yapmaya başladım... ...Türkiye'deki halıcıları takip etmedim... ...hep yurt dışına baktım... ...Amerika'ya, Avrupa'ya, İtalya'ya, Bensika'ya... ...ki Bensika bu konuda çok iyidir... ...bunlara bakmaya başladım... ...bu arada çok iyi bir İngilizcem yok... ...orta haldeyim... ...ama oradan bakıyorum ne yaptılar... Ve bunları tasarımcılara sunuyorum, Ama bir yerde tıkanıyorsunuz. Çünkü tasarımcı yine kendi istediğini yapıyor. Sizin verdiğiniz bilgiye göre gitmiyor. Sıkıldım. Ve tasarım eğitimi almaya karar verdim. Baktınız Fazletinler... olmuyor. Bari ben yapayım dediniz herhalde tasarımları. Benim istediklerimi yapmıyorsa tasarımcılar ben o işi de yaparım deyip e, kollarınızı sıvadınız tasarım işine de. Aynen ne istediğimi anlatabilmek için sadece öğrenmeye başladım. Akşamları böyle işten çıkıyorum. Tasarım eğitimine gidiyorum. Haftada üç, hafta sonları aynı şekilde. Böyle doldurdum, yoğun bir tempoya girdim. Bu süreç içerisinde onlara söylüyorum ama olmuyor. Bir de bu özel tasarım olayına başlamaya, anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir iş, bir ürün, şöyle güzel bir ürün, böyle güzel. Tutturamıyorsunuz. Sizin aynı görüşte insanlar yok. Tıkamıyorsunuz. Sizin işiniz değil çünkü. Ve şunu söylüyorlar, yani karışmasan. Bunu biz yaparız. Hallederiz. Tıkanıyorsunuz anladınız mı? Şey, yine böyle kalıplar içerisine girmeler falan gibi düşünün. Peki. <gülüyor> o da Özgür yoruyor. Ruh Şeyda Elif Güven. Özgür Ruh Şeyda Elif Güven. Bu tıkanmışlığın evet. içerisinden nasıl çıktı? Sonra ne yaptı? Bir gün e, yani bu arada tasarım kursuna giderken şöyle bir şey var. Herkes orada iş bulma kaygısıyla gidiyordu. Ben bir tekstü sadece öğrenme kaygısındaydım. Sadece o tasarımın nasıl güzel olacağıyla ilgileniyordu. O yüzden siz hani öğrenirsiniz. Zaten bence öğrenmenin kuralı da bu. İstersen öğrenirsin, yapmak istersen yaparsın. Zorunluluk haline gelirse, şartlandırırsan yapamazsın. Evet. Bu şekilde düşünerek gidiyordum. Bir gün genel müdürle tartıştık biz. Böyle bir bir tartışma. Zaten daralmışsınız. Bilgisayarımı aldım çıktım. Tazminatımı almak istediğimi söyledim. İşi bıraktım. Tazminatımı aldım. Aldığım tazminatla bir süre öyle sadece kafamı dinlemek istedim. Yani yine hala bu arada iş kurma planım yoktu. Bunları söylediğimde 30 yaşına falan yeni girmek üzereyim. 30'lu yaşlar. Başlangıcındayım. Ee, İzmir'e geldim. Böyle tatil niyetine. Kışın ortası. Sadece dinleniyorum. Kafa dinlemeye çalışıyorum. Telefon kapalı, her şey kapalı. Ne bir karar vermeye çalışıyorum. Telefonu açtım. Bir müşterimiz vardı. İç mimar. E, o halı firmasındayken. Beni yibarlamış. Açtım dedim. Ne oldu? Bir problem var. Ben bunu halledemiyorum. Ben şunu halledemiyorum. Bana yardım et. Yardım ettim. Sonra diyor ki ya sen neden kendi işini kurmuyorsun dedi. Ya böyle bir düşüncem yok dedim. Bence olsun dedi. Hatta kendi ismini koy, seni daha rahat insanlar bulsunlar dedi. Daha samimi olur. İsmi de söyledi. Hani bu markayla yap dedi. Ya bilemiyorum dedim. Benim logomda bu arada Arapça Elif harfi vardır. Evet. Ee, Elif'in anlamı da dik, dürüst anlamındadır. Doğru bildiğini okuyandır. O da bana hiç bunu da koy, hatta tam olsun dedi. Böyle gitti. Bunu söyledi gitti. Yani, e, Orada bir kıvılcım aldınız. Başladı. O kıvılcım yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kimsizlik o kıvılcım mi? sonra e, var hala dakikalarımız ama birazcık daha hızlı e, tüm dinleyicilerimizle öyküyü paylaşalım istiyoruz. <Gülüyor> o kıvılcım sonra nasıl bir yangına dönüştü? Neler yaptınız? Sonra başladık. Bütün tazminatımı bu işe yatırmaya karar verdim. Deneyeceğim. Kaybedersem kaybederim. Batarsam batarım. Çıkarsam çıkarım dedim. Ve ee, ilk işim tabi pazarlama deneyiminiz var kurumsallıkla hemen iyi bir logo web sitesi bilmem ne bunları hazırladım ve dedim ki bir mağaza açmaya gücüm yok önce bir sosyal medya üzerinden bir nabız yoklaması yapacağım dedim başladım sosyal medyadan tanıtım yapmaya ki o zaman önünde numune halı bile yok sadece çizimler var hiç çizimleri paylaşmaya başladım olmadı son kalan paramla numuneleri okudum, fotoğraflarını çektim aynı halıyı her açıdan çekip Paylaşmaya başladım ve ilk siparişimi 3 ay sonra aldım ben. Sosyal medya üzerinden bana... mi? 3 <gülüyor> ay sonra üstelik en e, çılgın tasarımla L şeklinde bir koridora tek parça L halı yaparak. İnanılmaz. Ve öyle başladı. İnanılmaz derecede. Böyle güzel bir şekilde başladı, güzel gitti. Bir yıl sonra ilk adımı Almanya'ya sattım ben. Almanya'da keyifli gelmeye başladım. Daha yurt dışı güzel. Bir iki denemem oldu. Biraz zorlandım falan. Ee, her şey orada sistemle gidiyor. Her şeyi ayarlayarak gidiyoruz. Nasıl yapacağım, nasıl yapacağım. Yani bunun prosedürünü öğrenmem gerekiyor dedim. De, ticaret eğitim eğitimi aldım. Ee, onu bileyim. Ne yapmam gerektiğini bilmem gerektiğine inandığım için. Onu da yaptım. Bugün 12 ülkeye halı gönderiyorum. Ee, bir ülkeye sadece tasarım yapıyorum. Salı olarak yapmıyorum. Tasarım olarak satış yapıyorum. Ve sosyal medya üzerinden 90 bin'e yakın e, takipçim var. Tüm satışlarımı ben sosyal medya üzerinden ve bazı e-ticaret sitelerinden yapıyorum. Bu şekilde böyle şu an devam ediyor. Ama bunun yanında bir de güzel yanımın sözü. Bütün bunları ben bu arada tek başıma başladım ama 3 e, ay sonra eksperişimi aldıktan sonra ilk elemanımı da aldım ben. Ne güzel. Bir kadın yine. Şu anda dört kadın birlikte çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarıma, muhasebeme, her şeye bakan kadınlar. Herkes evden çalışıyor. Çünkü zaten her şey dijital. Her şeyi Whatsapp'tan, Instagram'dan, sosyal medya üstünden yapıyor. Bu şekilde dört kadın olarak markayı büyütmeye devam ediyoruz. Yoluzluk güzel bir işlerimiz var. En güzel tarafı da öğrenmekten hiç vazgeçmiyorsunuz. İçinizdeki Kesinlikle. neye ihtiyacınız olduğunu anladığınız anda işte belki birazcık da o özgür ruhunuzun verdiği size en büyük cesaret. Öğrenmekten hiç geri durulmayıp bunu da öğreneyim, bunun üstüne ne koyabilirim diye hep öğrenmenin peşindesiniz. İçinizdeki o merak Kesinlikle. ve öğrenme tutkusu size hep yeni kapılar açmış. Bugün dediğiniz gibi 12 ülkeye yani o tıkanmışlık ve sıkılmışlığın içerisinde mutsuzken hayatımın 30'lu yaşlarında bir şeyleri değiştireyim deyip ee, çıktığınız yolculukta bugün başka kadınlara da ilham olan, başka kadınlara da iş imkanı sağlayan ve 12 ülkeye ihracat yapar hale gelmiş bir markayı oluşturdunuz. Bir girişimi başlattınız. Daha da hayalleriniz var diye biliyorum. Geleceğe dair artık son dakikalarımızın içerisine girmek üzereyiz. Geleceğe dair hayalleriniz ne, neler yapmak istiyorsunuz? Ben bu işi bu şekilde büyütürken benle birlikte kadınlar da büyüsün istiyorum. Ama bunu nasıl yapmak istiyorum? Şu an bir e, İzmir'de bir girişimci derneğinin başkanlığını yapıyorum ben. O başkanlı yani o dernekle birlikte e, kadınlara dijital medya üzerinden nasıl para kazanacaklarını anlatan bir eğitim hazırlıyoruz şu anda. Dernek çatısı altında programı oluşturuyoruz. Buradan nasıl para kazanılır, ne tasmalar satılır, bunu yapmanın kuralı nedir, hukuksal boyutu vesaire. Bunlarla ilgili bir eğitim hazırlamayı düşünüyoruz ve ilk İzmir'de başlayacağız. Sonrasında 5 yılda yapmaya karar verdik. 5 yılda toplamda 5000 kadına bunu nasıl yapacaklarını, eğitimlerini oluşturup başarılı görülen iş fikirleri konusunda melek yatırımcılarla bir araya getirmek istiyoruz. Onların iş kurumalarının konusunda cesaretlendirmek, bir şekilde mentorluk yapmak istiyoruz açıkçası. Muhteşem bir iş Bu şekilde de kadın istihdamı, kadın girişimcilerin sayısını artırmak Bizim şu anki hedefimiz Çok teşekkür ediyoruz Şeyda Elif Güven Programımıza konuk oldunuz, yaşam öykünüzü ederim. paylaştınız Eminim öykünüz başka başka Kadın girişimcilere beye, Şu an programımızı dinleyen birçok dinleyicimize ilham verecektir, çok teşekkürler i̇yi Bugün tamam. programımıza konuk olduğunuz ben için Ben teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, iyi yayınlar Çok sağ olun, evet efendim Bugün programımızın konuğu Şeyda Elif Güven'di Bir kadın girişimciydi 30'lu yaşlar birçok insan için tehlikeli yaşlardır, 30'lu yaşlara gelince Ne yapmak istiyorum Hayatımı ne yöne evirmek istiyorum diye o düşünceler, derin düşünceler içerisinde bazen kaybolabilir. Aslında o kaybolmaların sonunda da genellikle hep daha iyi açılan kapılar çıkar. Bugünkü konumuz, bugünkü yaşam öykümüzde tam da böylesine bir öyküydü. Hayatta öğrenmenin, merakın hiçbir zaman eksik etmeyen, öğrenme tutkusunu hiçbir zaman eksik etmeyen, hep onun peşinden giden ve kendi ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra bunları başka yönlere doğru çevireyim diye mücadele edip yaptığı girişimlerle, ...bugün dünyaya artık ihracat yapan bir kadın girişimcinin öyküsü vardı. Sizler şu anda bizleri radyolarınız başında dinlerken... ...sizin de belki böyle fikirleriniz vardır. Belki 30'lu yaşlara gelmişsinizdir. Belki daha fazlasınızdır. Yapsam mı yapmasam mı ne olur acaba diye düşünüyorsanız... ...belki bu öykü size birazcık daha cesaret vermiştir diye umuyoruz. Hadi bir cesaret bence yapabilirsiniz. Neden olmasın? Yeter ki içinizdeki o tutku hiç kaybolmasın. Bu programda da tutkularını, hayatında tutkularını eksik etmeyen insanları sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Kentin Gizli Öyküleri 2 hafta sonra yine çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde sizlerle birlikte olacak. Sizlerin de benzer öyküleri varsa ve benim öykümü de bu programda paylaşalım derseniz bize ulaşabilirsiniz. Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri ismiyle bir sayfamız var. Sayfamızdan iletişime geçebilirsiniz. Sayfamızı takip edebilirsiniz. 2 hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde yeni bir yaşama öykü küsüyle sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel hoşça kalın diyoruz. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan öyküleri